Allah kusurlarımızı affeylesin. Amin. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de ''Ve la tekrabu zina, zinaya yaklaşmayın.'' buyurmaktadır. Anne babanın sorumluluğu var. Kişiler evlenmeye karar vermişlerse, şu veya bu sebeple evlilik süresini uzatmamalarını tavsiye ederiz. Zira bu süreç zarfında insanlar, şu veya bu sebeple değişik nedenlerle nefislerine hakim olamayarak yanlış işlere düşmüş olabiliyorlar. Sözlü olmak, nişanlı olmak e, cinsel birlikteliği mübah kılmıyor. Yani o fiilin işlenmesini zina olmaktan çıkartmıyor. Evet. Onun için arkadaş olan, nişanlı olan, sözlü olan Kişiler nikah yapılıncaya kadar belirli mesafelerde görüşmeleri gerekirdi. Her konuyu ulu orta her şekilde konuşmamaları ve baş başa kalmamaları gerekliydi. Bu hassasiyete riayet edilmeyince ateşle barut bir arada olmaz. Evet. Buna dikkat etmek gerekir. Anne baba da sorumlu. Bu kişiler de sorumlu. Keşke bu yanlış fiili yapmadan evvel sorsalardı da ona göre davransalardı. Sormadıkları için veya bilmedikleri için veya bilerek yaptıkları için veballeri, günahları var. Yapmaları gereken şey samimi bir şekilde tevbe istiğfar etmektir. Tevbe istiğfar etsinler, cenab Hakk'a yönelsinler ve ee, en kısa zamanda nikahlarını kıysınlar, aile yuvalarını kursunlar. Samimi tevbe ederlerse Allah tevbeleri kabul edendir. İnşallah. Tevbeleri makbul olur inşallah. Tarım hocam, Buna ilaveten şöyle bir şey sorabilir miyiz? Nişanlık nişanlılık döneminde böyle günahlara girmiş kimseler evlendikleri takdirde bu günahlardan kurtulmuş olabilir diye bir algı var insanlarımızda. Bu düşünce doğru mu? Değil. Yani biz nişanlıyız, e, dinin uygun görmediği bir işi yapsak da evlenince bu silinir diye bir kural yok. E, nişanlısı yabancıdır kendisine, nikah kıyılmadıkça onunla baş başa kalmaması gerekiyor, onunla tokalaşmaması ve e, yabancı bir kadına nasıl muamele edilirse onunla da o şekilde yani İslam'ın koyduğu evet. ölçüler çerçevesinde e, muameleyi, konuşmayı, görüşmeyi sürdürmesi hı hı. E, ulu orta gelişi güzel, haşır neşir olmaması gerekir. E, tabii Allah affetsin bütün ümmeti Muhammed'i. Bu zina illeti maalesef yaygınlaştı toplumda. E, hadis-i şerifte İsa zina ve riba fi kariye, فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Bir toplumda zina ve riba faiz yaygınlaşırsa, o toplum kendilerini, kendi elleriyle belaya atmış olurlar. Allah'ın azabının gelmesini hak etmiş olurlar. Cenab-ı Hak muhafaza bulsun inşallah.